Çok muhterem kardeşlerimiz, okunan Fusule suresindeki ilk ayette Cenab-ı Hak bir ölüm vakasını bildiriyor. Bir, bir müminlerin, Allah'a yaklaşanların bir ölüm vakasını bildiriyor. Allah'la kendi arasındaki engelleri kaldıran ve bir vuslata doğru mesafe alan müminlerin durumunu bildiriyor. küpesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yürüyenlerin üzerine melekler iner onlara korkmayın, üzülmeyin bağda olunan cennette sevinin derler. Kuran-ı Kerim'in üçte bir haşrı ait. Çünkü bütün ins, insin vecinin istikbali bu esas istikbal bu dünya hayatından sonra başlayacak. Hazırlanacak Esas istikbal, ahiret istikbali, kıyamet istikbali ve ondan sonraki istikbal ve sonsuzluk. Dünya hayatı bir imtihan, sınırları bütün kainat, ilahi kudret akışları, ilahi hikmetler, ibretler sırlarla dolu. Kalp terakki edecek, kalp, kalp eğitimden geçecek, inkişaf edecek, kul Allah'la arasındaki engelleri kaldıracak, Cenab-ı Hakk'a bir vuslat meydana gelecek. Gelmeye gayret alabildiği kadar bu kainattan anlayacak. Kainatta derinleşecek, Kur'an'da derinleşecek. Ee, kendini tanıyacak, nefsini tanıyacak. Ben arefe nefse fakat arefe rabbe. Yani kendimizi tanıdığımız kadar Rabbimizi tanıyacağımız bildiriliyor. Ölüm vakası büyük bir hadise. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, yarına kıyamete kadar insanların zihnine gerek dindar, gerek orta dindar, gerek dinsiz ateist hepsini meşgul eden bir hadise. Amme Suresinde Cenab-ı Hak azim büyük haber olarak müşrikler kendileri arasından tartışırken, çünkü bir ahiret inancı yoktu, kendi aralarını tartışırken ya büyük haber doğruysa Ellezi ünfihi muhtelifon. Onlar onun üzerinde, ölüm üzerine büyük haberi üzerine tartışıyorlar. Ya doğruysa ne olacak? Yine bir ateist bile, inansız bir insan bile, ilahi kainata bakıyor, ilahi düzene bakıyor. Bir abes yok, bir yanlışlık yok. En ufak bir e, milimetrik bir şaşma yok. Tabii kanatlanmış kanatları kireçlenmiş kafeste gibi kuş gibi. Fıtrat şuur altına itilmiş. Ee, işte tabiat diyor, vesaire ediyor Tabiat yaptı diyor, tabiat yarattı diyor. Öyle bir nefis, bir katranlaşmış durumda ki bir ramak kalıyor, gelemiyor oraya. İslam fıtratını zedeliyor. Ve onu da ölüm meşgul ediyor çok. O da en korkulu bir anda bir uçak sallarken yahut bir denize dalgalarken o da bir bir şeye sarılma, bir Allah demek mecburiyetinde kalıyor. Yani ölüm çok büyük bir vaka. Dünyaya gelirken habersiz geldik. Yani bir annenin kollarında kendimizi yavaş yavaş eşyayı tanıdık. O şekilde inkişaf ederek geldik. Bedenle diğer bütün zihni melekelerde müşterek inkişaf etti. Fakat ölüme haberli olarak gideceğiz. Cenab-ı Hak her nefis ölümü tadıcı, zaika buyuruluyor. O zevki alacak fakat o zevk müminde, kafirde günahkarda hepsi de muhtelif şekilde o tezahür edecek kabir çok büyük bir vakıa sahabi dahi kabirden Allah'ın en salih kulları olduğu halde kabir işi onları da ürpertmiş hatta bazı sahabiler aman diyor beni gömdükten sonra bir müddet diyor mezarımın başında bunu, ben o şeyi bir intibak edeyim o hali bir bir Çünkü ruhta bir ölüm yok. Ceset ölüyor. Yani bir koyunda nasıl bir can varsa, cesette de öyle bir can var. O can gidiyor fakat ruh devam ediyor. Cesetten çıkacak. Tekrar kıyamet yakın cesede girecek, tekrar yolculuğuna devam edecek. O yüzden ruha bir ölüm yok. Hatta o kadar çok ibretlidir ki, sallallahu aleyhi ve sellem ölüye diri gibi hareket edin buyuruyor. Yani birdenbire sarsmayın, çevirmeyin, sağa sola çarptırmayın. Ee, kaynar suyla yıkanmıyor, buz gibi suyla yıkanmıyor. Bugün soğuk hava depolarına koymak ne derece doğru onu da bilemiyorum. Bir ılık suyla yıkanıyor, bir nezaketle götürülüyor. Ve mezara kadar e, cemaatin götürdüğünün e, vefat eden de farkında. Tabii çok büyük bir vaka, sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçesinden bir bahçe, bir adı cehennem çukurdan bir çukur buyuruluyor. Fakat o bir Cenab-ı Hak nasıl bir vahiy ile sallallahu ile bir şiddet geldi. Büyük bir hadise, Kur'an inecek. Kemiklerimi öyle bir cebrail sıktı ki birbirine kaburgalarını geçti e, zannettim buyuruyor. Ölüm de bir vaka, çok büyük bir vaka. Yine sahibiden bir kısmı e, Muaz vefat ediyor. Ki sahibinin salihlerinden. Efendimiz kabrine gidiyor sahibiyle beraber Muaz'ı diyor. Kabir diyor, sıktıkça sıktı buyuruyor. Zeynep radıyallahu anha, Efendimizin kızı şehit ediliyor, evden düşürülüyor, ha ameleken itiliyor. Bir müddet sonra vefat ediyor. Efendimiz bizzat cenazesini yıkarken başında duruyor. Hatta kendi elbisesini veriyor. Zeynep'i göm gömdük diyor sahibi, Allah Resulü'nün rengi sapsarı oldu diyor. Sonra açıldı, açıldı pembeleşti diyor. Ya Resulallah ne hal olduk, size halden hale girdiniz deyince baştan Zeynep'e kabir çok sıktı. Çığlığı insanların duymayacağı bir tarzda meşrikten, mağripten duyuldu. Sonra kabir açıldı ve Zeynep ferahladı buyuruluyor. Yine Efendimiz'in, Ebu Talib'in annesi Fatıma Hatun, Efendimiz'i kendi çocuklarından daha çok severdi. Hatta Efendimiz onu büyümeyeceği zaman benim annem vefat etti buyurdu. Kendisi girdi mezarın içine bir müddet yattı. Yani ölüm çok müthiş bir vaka ve bütün şu hayat ölüme be hazırlanmak